Evet, iyi mi? Görüntü çok kötü değil inşallah. Efe sessiz Efe! Bu çocukla at gelin var ya. Evet, Başlıyorum, iyi midir? Konu rüya, tamam mı? Tamam, Hazır mısın? Ses ne yapıyorsun? Başka Oğlum abi. onu sessiz yiyen tuşu, bizim mi kekeliyorsun? Böyle sessiz mi alıyorsun? Kendi uyku hallerini iyi hatırla ve iyi düşün. Rüyada, yani misal aleminde, çocuksun, büyürsün, aynı anda birçok şehirde olur, belki yıllar geçirirsin ama uyandığında bir bakarsın ki şehadet aleminde henüz iki dakika geçmiş dünya aleminde hissettiğin o inanılmaz gerçeklik uyandığın anda tamamen kayboluyorsa eğer dünyada da aynı şeyin olmayacağını sana kim garanti edebilir ki o zaman ben olayı baştan alayım cancağız hani uykuda o gerçekçi olan anların her biri Uyandığında yok olur ve hayal gibi gelir ya 60 yıllık çok gerçekçi olan dünya hayatında Dünya uykusundan ölüm ile uyandığında Hayniyle hissettirilecek sana damarlarına kadar Bir değil ister misin? Resulullah aleyhisselam buyuruyor İnsanlar uykudadır Ölünce uyandı